Mehveş Evin ve Serkan Ocak 94.9 Açık Radyo'dan Ekonomi Ekoloji Programı'ndan herkese günaydınlar. Ben Pelin Cengiz. Bu hafta e, stüdyoda Ekonomi Ekoloji Programı'nı e, gerçekleştirmeye çalışacağım. Diğer program e, ortaklarımız bugün yoklar. E, bugün e, aslında Türkiye'nin en uzun soluklu çevre mücadelelerinden biri olan e, Hasankeyf ve Dicle Vadisi'ne e, yapılan Ilı barajı meselesini e, konuşacağız. E, dediğim gibi Türkiye'nin en uzun soluklu çevre mücadelelerinden birisi e, yaşandı. Hasan Keyf de hala daha da yaşanmaya e, devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde. 7-8 e, Haziran e, günlerinde küresel 3. Hasankeyf Küresel Eylem Günü e, gerçekleştirildi. E, ta, temel olarak e, tarihi 12 bin yıl önceye e, dayanan Hasankeyf ve Dicle Vadisi'nin Dicle Nehri üzerine inşa edilen Ilısu barajıyla e, sular altında e, bırakılmak istenmesi, e, yok edilmek e, istenmesi e, ve buna karşı yürütülen bir mücadele. E, bu 7-8 Haziran'daki Hasankeyf Küresel Eylem Gününde temel talep 10 Haziran'da Ilısu barajının su tutmaya başlayacağıyla ilgili e, bir açıklama olmuştu daha evvel. Bu su tutmanın yapılmaması üzerine bir temel bir talep vardı ve 10 Haziran'da aslında bu DSİ Bölge Müdürlüğü baraj kapaklarının kapatılmasının fazla yağıştan dolayı bir ay ertelendiği ile ilgili bir açıklama yaptı ve 10 Haziran'da bu su tutma gerçekleşmedi bir ay ötelenmiş oldu Şimdi tabii orada fazla yağış sebebiyle baraj kapaklarının kapatılması gibi bir açıklama yapmış DSE'yi ama ekoloji hareketleri esas bu su tutulmasının ertelenmesinin arkasındaki esas sebebin son haftalarda yapılan protestoların ve özellikle sosyal medyada yapılan kampanyaların etkili olduğu ve kamuoyunda oluşan bu yeni tepkinin etkili olduğunu söylüyor. Şimdi bu son gelişmeleri ben bu şekilde aktarmaya çalıştım ama dediğim gibi bu çok uzun soluklu bir mücadele ve biraz son aşamasındayız gibi görünüyor. Bütün bunları aslında Şimdi telefon hattımızda bir konuğumuz var. Hasan Hasankeyf Yaşatma Girişiminden Ercan Ayboğa. Bütün bu gelişmeler tabii esas itibariyle bu mücadeleyi verenler tarafından nasıl görünüyor? Bütün bu son dönemde yaşananlar neye işaret ediyor? Bütün bunları kendisinin anlatmasını isteyeceğiz. Ercan günaydın. Günaydın. İyi programlar. Teşekkür ediyoruz. Hoş geldin yayınımıza. E, e, şimdi ben tabii son sadece birkaç günü e, özetledim e, ne olduğuyla ilgili. Ee, yani istersen bir Hasankeyf mücadelesiyle ilgili e, ne gibi aşamalardan geçildi? E, kısa kısa belki e, adım adım tarihçelerinden e, bahsederek e, günümüze getirelim e, meseleyi. E, ondan sonra da e, yani hem bu son günlerde neler yaşanıyor, bundan sonrası için neler olabilir, beklentiler neler? Biraz onları konuşalım. Evet, evet alırsak Hı -hı. 97'de Ilısı projesi gündeme girdi ve yerelde Batman'da böyle bir ilk dernek oluştu. 99'da Batman, Diyarbakır merkezi bir Hasankeyf platformu oluştu. 2002'ye kadar değişik çalışmalar oldu. O esnada e, çok koordineli değil Avrupa'da da bir ılısı baraj kampanyası yürütüldü. Çok güçlü bir şekilde Hı -hı. E, Birleşik Krallık merkezli. E, finans 2000 bir de o zaman durdurulduğu konsorsiyuma e, Yani herhangi bir karar alınmadı. Sözleşme geçe bırakıldı. 2005'e kadar e, böyle olunca da tabii proje durdu. 2005'e kadar bir sessizlik vardı. Ta proje yeniden gündeme gelen kadar yeni bir konsorsiyumdan yine Avrupa şirketler ve birkaç tane büyük Türk inşaat şirketi 2005'te 2006'da e, yerelde Diyarbakır ve Batman merkezli ...bizim Hasan Keyfi Yaşatma Girişimi kuruldu. O gün bugün vardır. 2009'a kadar çok yoğun bir kampanya vardı. Gerçekten yerelde de vardı. Avrupa düzeyinde de vardı. Hı. İyi bir koordinasyon içinde bu Avrupa finansını durdurabildik. Evet. Ee, Almanya, Avusturya ve İstitliği hükümetler üzerinde. Avrupa setekalarında da bu işe girmesi ve konunun bilinmesi... ...ve barajın çok yönlü, çok kapsamlı etkileri olacağı için mümkünlü müsaitti ve iyi değerlendirdik o zaman. Hı hı. Asıl zorluk ondan sonra başladı. Çünkü bu sefer dış finans işin içine çıktı. Bundan sonra talepler doğrudan e, Türkiye hükümetine yönelikti. 2010'da e, yeni bir finans sağlandı. İşte içten. E, ba Türk bankalar sadece işin içine vardı artık. E, biz kampanyamıza devam ettik. Biz girişim olarak e, doğa derneğiyle bir kampanya başlattı. Hı hı. Uluslararası sonra Kampanyalar da oldu. Zaman zaman değişik girişimler oldu. 2010, 11, 12 yılları yine yoğun saydırdı. Ama 12'den sonra biraz şey, inşaat da ilerlediği için, hı -hı. E, istenilen tepkide çok, e, yani bir sonuç kolay kolay vermediği için, biraz kampanyalar, etkiler biraz düşmeye başladı. Onu diyebiliriz. Evet. 2011, 12'de yerelde biraz, nasıl diyeyim, çarşma ortamda vardı. Hı hı. 2015'te tekrar böyle bir hareketlenme oldu bölgede. Ee, i̇şte yerelde mezüptan ekoloji hareketi de kurulmuştu. Hı hı. Böyle tekrar çabalar. 2015 yılında sadece 5-6 tane yürüyüş yapıldı vesaire vesaire. O esnada Diyarbakır e, Kalesi, Herse Bahçeleri, UNESCO Dünya Mirası Listesine girdi. Evet. Böyle bir hareketlenme oldu. Çarşma ortamı, baskılar geri dönünce... Tekrar özellikle 2006 işte, olağanüstü işte, hal ile birlikte e, yine tekrar bir zor süreç yaşadı ve yaşamaktadır halen. Ancak hiçbir zaman bu mücadeleden vazgeçilmedi. E, yerelde ağlar kurulmaya, çalışmaya çalışıldı. E, İsterilen üzere değil tabii. E, uluslararası ilişkiler sağlamaya çalıştı. Son yıllarda Iraklı gruplarla Hı -hı. özellikle birliktelik geliştirmeye çalıştığı sonuçta su barajı. Orayı etkiliyor. Evet. Ee, ve inşaat devam etti. Tabii gecikmelerle. 2016 yılından beri şey açıklamalar çok yapıldı. İşte barajın %95'i bitti, %98'i bitti, yüzde %90'ı vesaire vesaire. Her an su tutacağız. Birkaç ay kaldı falan. Ee, üç yıldır bu haberlerle sürekli geçiştiriliyoruz. Ee, yani Olmadı tabi. Evet. Bu haberlerin açıklamaların biraz da artık iş bitti. Tepki vermeyin, kabul edin. Başka konulara geçin. Bir amaçla taşıyordu elbette. Bu son 10 Haziran'ın bir amacı da oydu bizce. Hmm. Ancak tabi inşaatın sonuna da yaklaşıldı. Öyle bir gerçek var. Tüm teknik sorunlara rağmen. Tabi sona yaklaşılıyor. Ancak tam bitti diyemeyiz halen. Evet. Böyle bir durum söz konusu Evet, evet. Ee, şimdi geçen sene de aslında yine e, senin de söylediğin gibi bu su tutma e, gündeme gelmişti fakat e, sanıyorum Irak e, tarafı Irak e, hükümet yetkilileri e, veya Irak e, bürokrasisi e, bu su tutmadan dolayı e, baraj e, kapaklarının işte kapatılmasından e, dolayı e, buradan bir e, su akışının e, kesilmesinden dolayı e, zarar e, görecekler ve bununla ilgili bir takım e, talepleri oldu, bir takım güvenceler e, istediler e, sanıyorum, değil mi? E, aslında e, yani bu ılısu barajı e, sadece Türkiye'yi değil oradaki tarihi kültürel e, doğal varlıkları e, yok etmenin ötesinde veya işte o e, taşınmayla e, göç ettirildi bir takım oradaki tarihi eserler, insanlar yine e, yerinden edilmiş oldu o bölgede e, yaşayan ama tabii bu Ilı Barajı'nın esas itibariyle bölgede, yerinde, yerelde yarattığı tahribat kadar sınır aşan tahribatları da var. Ve bundan da en çok Iraklı halklar etkilenecek değil mi? Biraz istersen o kısmı çok da kamuoyunda bilinmeyen bir nokta. İstersen biraz ondan bahsedelim. Evet, bu barajın böyle çok tartışmasın bir nedeni de Irak üzerindeki etkisidir. Tür üzerindeki yetisi çok sınırlı hı hı. çünkü sınıf e, nehir oluyor 40 kilometre boyunca. Şimdi Irak'ta şöyle bir durum var. Şimdi Irak dediğimiz bölge orta da aşağı Mesopotamya burada insanlar 5000 yıl önce bu nehir olduğu için oraya gelmiştir. Yoksa orası büyük oranda çöl. Evet. Yani Yağışlan orada tarım olamaz. Yani böyle 5000 yıllık e, bir geçmiş söz konusu. Biraz tarihsel haklardan bahsedilir. Bu sokukta da böyle bir tanımlama var. Ee, Irak da e, ona dayanarak e, Rus barajını baştan beri veya gapı bütünen baştan beri eleştiriyordu. Ee, son iki yılda e, tabii Türkiye Irak Suriye arasında sürekli bir son 60-70 alırsak sürekli görüşmeler oluyordu da. Hı hı. Ancak böyle karşılıklı e, Uluslararası hukuka göre bir Anlaşmaya Türkiye yaklaşmıyordu Birleşmiş Milletler'in bir ilgili konvansiyonu var 97 yılından Türkiye bunu imzalamadı Daha çok Irak ve Suriye'ye ikili anlaşmalar dayatıyor yani Şey diyor ya bunu yaparsınız Ya da hiç anlaşma olmaz Suriye'yle 87'de bir tane yaptı Irak'la da 2-3 yıldır bu yönlü Bir görüşme trafiği var Şimdi yani işte bu Irak savaşı işit meselesinden dolayı ilişkiler çok soğuktu. 2-3 yıldır tekrar biraz daha yakınlaşma eğilimi var. Ee, Irak üzerindeki etkileri açıklarsak, şimdi içme suyu büyük oranda Dicle'nin alınıyor. Musul, Basra, Bağdat şehirleri bugün içme suyunun önemli kısmını nehirden alıp artarak topluma veriyor. Bu bir. İki, Tarım işte orada mümkün olmayacak. Üç, e, özellikle Güney Irak'ın mezopotamya sazlıklarının olduğu yerde olağanüstü, üstün bir e, doğal miras var. Doğalla birlikte kültürel bir miras var. Sazlık Arapları dediklerimiz Arapların yaşadığı büyük bir e, sulak alan yani Orta hı hı. Doğu'nun en büyük sulak alanı. Yarısı büyük oranda gitti de ama halen Orta Doğunun büyük sulak alanı bu risk altında. Burası UNESCO miras listesine bile girmiş. Evet. Ee, Irak üzerindeki etkileri çok korkunç aslında. Belki hmm. orada etkilenecek insan sayısı Türkiye içinden daha fazla. Ama ne kadar etkilenecek bilmiyoruz. On binler, yüz binler belki milyonlardır. Evet, evet, evet. Eş ee, <gülüyor> şu aşa son aşamada şöyle bir şey var. Çok bilinmiyor Türkiye Kamuoyunda. Ee, Ocak ayında <gülüyor> e, Meclise Bir e, yasa taslağı geldi Doğrusu bir Irak'tan bir e, iyi niyet su, söz, e, su anlaşması gibi bir şey var Memorandum Hı -hı. adı altında Burada Türkiye ve Irak arasında Dizler'in yeri üzerinde Nasıl bir yaklaşım gösterileceği tartışılıyor Bu henüz parlamentoda Dizlikler komisyonda e, Bizce çok yanlış bir anlaşma Tabi anlaşma olmasın demiyoruz Hı -hı. Ama burada bir e, kültürel mirasından bahsedilmiyor, doğal mirastan bahsedilmiyor. <gülüyor> Yine burada ön plana, burada e, hakların garantörlüğünden bahsedilmiyor. E, sadece işte karşılıklı görüşme olacak, teknik alışveriş yapılacak. Ona göre raka raka su verileceği tartışılacak gibi bellemeler var. Ve şey deniliyoruz, Türkiye'de su alanda yapılacak yatırımlarda. E, İhalelerde Türk şirketlerinin de dikkatli alınması falan bellemesi var. Bundan şey anlıyoruz. Türkiye'nin el arasındaki pazarlıkta Türkiye birkaç belki adım atmış olabilir, söz vermiş olabilir. Karşılığında da diyor orada yapılacak tüm sulama ve diğer yatırımlarda benim şirketlerim işin içine girsin. Biz bundan bunu çıkardık. Evet. Tamamen teknik bir mesele veya ekonomik boyutlu bir meseleymiş gibi yaklaşılmış değil mi meseleye? Evet, bir açıklama daha yapayım bunun bağlantılı. Geçen yıl bir Haziranda işte Irak'ta tartışma vardı işte su tutuldu diye falan diye yok daha ki Türkiye'de dediğin gibi açıklama yaptı işte elteledi Irakın talebi üzerine orada o günlerde Türkiye'nin Bağdat Büyükelçisi şöyle bir açıklama yaptı. Irak'tan görüşüyoruz su tutma aşamasında Irak'a en az Saniyede 90 metre küp su tacinde bulunduk. 90 metre küp hmm. saniyede. Daha önce söz konusu 60'tı sanırım. Hmm. Yani burada Irak miktarı biraz yükseltti. Ee, böyle bir pazarlıklar yürüyor. Evet. Ama Irak hükümeti de dar yaklaşıyor. Kendi haklarını tamamen savunmuyor. Hmm. Sadece birkaç şey koparayım da yeter bana. Ee, Irak'ta... E, Sorunu çekecekler, etkilenecekler halklar ve doğa olacak. Evet, evet maalesef. Ee, orada da tabii e, bazı sivil toplum e, kuruluşları bununla ilgili mücadele vermeye çalışıyor. Ama tabii e, sorun e, esas itibariyle Türkiye tarafından e, kaynaklı olduğu için e, yani Irak'taki e, çevre korumacılar, e, doğa korumacılar ee, ne yapsa ee, sonuç olarak aslında e, suyun buradan verilip verilmemesi e, meselesine geliyor, dayanıyor iş değil mi? Evet, yani bizim de bir sorumluluğumuz var. Soracağız. Elbette hem de yani sorumluluğun büyük kısmı e, özellikle Türkiye tarafında. E, şimdi tabii bu çok e, Türkiye kamuoyunda da gündeme geldi ama e, belki biraz e, ondan da bahsetmekte e, fayda var. Şimdi e, birincisi e, bu e, Hasankeyf ve Dicle Vadisi e, UNESCO Dünya Kültür Mirası kriterlerinin 10 kriterin 9'una sahip dünyadaki çok nadide yerlerden bir tanesi 12 bin yıllık bir tarihten bahsediyoruz. Ve burada aslında devam eden bir takım höyük kazıları da vardı ve belki de tarihteki bazı ee, geçmiş tarihleri de değiştirebilecek tarihin e, şu ana kadar tespit edilmiş bir takım bilgileri verileri e, değiştirebilecek e, nitelikte e, bir kazı devam ettiği e, söyleniyordu e, bu da tabi üstü kapatıldı bir şekilde e, bu birinci mesele yani bu e, höyük kazısının e, bir şekilde e, gündemden düşürülmesi göz ardı e, edilmesi ikinci mesele e, Türkiye'nin hiçbir zaman e, aslında Şimdi demin sen de bahsettin Hevsel Bahçeleri için başvuruldu, listeye girdi. Keza Göbekli Tepe için biliyoruz Türkiye'nin ne kadar işte uluslararası kamuoyunda Göbekli Tepe'nin bilinmesi için mücadele ettiğini. Ama Türkiye hiçbir zaman Hasankeyf için UNESCO'ya başvuruda bulunmadı. Geçili, geçici listelere bile girmesini. Ee, sağlamadı. Ee, burada aslında e, yok olan bir insanlık mirası sadece bizim bu Mezopotamya coğrafyasında yaşayan halkların değil aslında e, dünyanın e, bütün insanlığın e, mirası olan bir tarih burada e, yok ediliyor. E, bu iki mesele e, çok önemli bence. Bir diğer mesele de istersen e, ondan da bahsedelim. E, Ahimin aldığı e, karar e, değil mi? Yani Ahimin aldığı evet. kararda bu Ilıstu Baraj'ın inşasının belki de bu kadar hızlanması bu tarihi eserlerin yerinden kökünden sökülüp işte o yeni Batman, yeni Hasan Keyf denen yere taşınması meselesi bunların hepsi tabi vicdanları çok maalesef acıtan meseleler istersen bu gelişmelerle ilgili de sende de epey bilgi var bu konularla sürekli mücadele içindesin istersen bunlarla ilgili biraz e, konuşalım. Evet, e, Hasankeyf'te 80'li yılların ortasından beri kazılar yapılıyor. E, kısa aralıklar oldu. E, 2000'lerin başında bir dönem orada kazı yapan, içinde e, önemli bir e, pozisyonda olan Profesör Zeynep Ahunbay, hı hı. E, hükümete Hasankeyf'in UNESCO e, geçici listesini almasını talep etti. Bununla birlikte e, miras listesine alma sürecini önerdi. Acak hükümetten olumsuz tepki geldi. Hmm. E, sanırım diğer önceki kazı başkanı Oluş Arık da bunu yaptı. E, maalesef hükümet hiç buna yaklaşmadı. Hasan Hasankeş 78 yılından beri <gülüyor> birinci derecede sit alanı ironik olan sit alanı olduğu için hiçbir yatırım ve doğrusu inşaatı yapılamıyor. Evet. Yani Hasan Keyifler çok orayı bir şeyler yapmak istedi. her şey engellendi. İşte sit alanı olduğu için ama e, sana da şey denildi. Evet baraj yapılıyor, biraz su kalıyor. Evet Hasan Keyif 9 e, kriteri yerine getiriyor diyoruz da bu da yine e, iki önemli uzmanın yaptığı bir araştırmaya dayanıyor. Hmm. E, biz bunu iddia ediyoruz. Şu dünyada en fazla kitleri yerine getiren bir sit alanı 5 e, kriter yerine getiriyor sanırım. 5'i aşmıyor. Hmm. Tabii bu çok idealli bir şey, dokuz bir şey. 9. 9 evet. olmazsa 6'dır, 5'tir fark etmez ama e, tartışması olarak isteğe girebilecek bir konumda. E, en son kazılar işte 2011 yılında yapılan açıklamalar, işte Hasankeyf, Hasankeyf'ünele def kazılar. İşte 12 bin yıllık ...bir geçmişten bahsediyor... Ee, ...Göbekli Tepe'nin... ...bir nevi ikizi olabileceği deniliyor... ...yani evet. o derecede... ...o önemde bir şey... ...Türkiye 2019 yılını... ...Rusas düzeyde... ...Göbekli Tepe yılını ilan etti... Hı hı. ...Göbekli Tepe... ...arkeolojik ve tarihçiler... ...mimalar aslında özellikle çok bir ...yer oldu artık... ...ama sanki tamamen... Ee, kayıplar arasında hükümetin açıklamalarına bakarsak bu büyük bir sorumsuzluk. Kabul edilir değil. Ee, yani çok büyük bir iki yüzlük göbekli için elbette bir şey yapılsın. Hı hı. Yani böyle iki yüzlük ta başından beri bugüne kadar geliyor. E, bunu e, belki yeterince talep, e, yani güçlü bir şekilde talep etmedik. Daha da bu dönemde edebiliriz. E, Kazılar da sanırım son aşamaya geldi. Kazılarla ilgili bir şey daha diyeyim. Ölüsü ee, Baraj Havuzası'nda resmi olarak 2.289 arkeolojik sit alanı var. Sanırım sadece 15'inde falan kazı yapıldı. Yani Diğerlerinde hiç kazı yapılmadı. Hı hı. Orada ne var tam bilmiyoruz. Yani büyük bir miras yok olacak eğer su tutulursa. Ee, ahim kararına gelirsek ta 2006 yılında yapılan bir başvuru. Yani 13 yıl geçti. Ee, bizden o kadar Çok belge istediler Yani başvurucu 5 arkadaş vardı Bizden de çok belge istediler Her türlü yazı yazdık Vesaire vesaire 13 yıl sonra da şey deniyor Ya bakmayın aslında bizim bu konuda Karar alma yetkimiz yok Yani bu da bir sorunsuz Bir davranış 13 ee, yıl bekle Umutları besle ama en sonunda da Ya bakmayın yapacak bir şey yok Halbuki yapabilirdi. Emsal bir karar alabilirdi. Çok evet, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi diye bir şey var. Buna dayanarak kararlar alıyor. Ee, i̇şte burada yok deniyor. Ama birçok uluslararası başka konvansiyon, sözleşmede kültürel mirasa erişim artık bir temel insan hakkı olarak da görünüyor. Hmm. Buna dayanarak da bir karar alabilirdi tesisi biraz zorlayabilirdi. Evet. ve gerçekten bizim işimizi kolaylaştırdı. Tabii biz her şeyi umudumuzu ona bağlamadık. Hı -hı. üzülüyoruz ve eleştiriyoruz. Karar Şubat'ın sonundaydı. Mart'ın Mart ayında işte hükümet yetkilileri ve Cumhurbaşkanı Erdoğan işte 10 Haziran'da su tutacağız açıklaması yaptı. Yani kısa süre sonra bir nevi cesaretlendirdiler diye düşünüyoruz. Doğru. Doğru. Evet. Peki bundan sonrası için şimdi 7-8 Haziran'da bir Hasan Keyf günü gerçekleşti. Üçüncüsü yapıldı bu sene. Şimdi bu su tutma hala Hasan Keyf için geç değil. Sosyal medyada da bununla ilgili bir kampanya yapıldı. Gerçekten Hasan Keyf için geç değil mi? Bir bunu sorayım ve bundan sonrası için... E, beklentiler nedir e, bu mücadeleyi e, yürütenler için? Evet keyfi için hiçbir zaman geç değildir onu demek istiyoruz hı hı. son ana kadar e, bu mücadele devam etmeli çünkü söz konusu olan sen de dediğin gibi olağanüstü inanılmaz derecede bir kültürel ve doğal zenginlik yani coğrafyamızın önemli bir kısmını kaybedeceğiz e, sosyal faciaya neden olacak bu kabul edilir değil ee, vicdan hayır diyor kesinlikle ee, Hasankeyf Türkiye'de çok bilinen bir yer hemen hemen herkesin duyduğu bir isim herhangi yani hepimizin bir mirasıdır Türkiye'de ve dünyada ee, su barajı işte 50 yıllık elektrik üretecek ee, 12 bin yıllık bir geçmiş yok edilecek bu olamaz mümkün değil hiçbir mantığa sığmıyor sadece sadece ekonomik açıdan baksak ki biz çok öyle bakmıyoruz çok fazla bir de barajın e, tamamlanması tamamlanmaması ve işletmeye alınmaması bir de ekonomik açıdan daha mantıklı, daha karlı bir şeydir. Hasan keyfi alırsan, onun getireceği dinamik, hareketlik Rısı barajın 3-5-10 katıdır. Öyle de bakmak lazım. Bir ara Batman Üniversitesi'nde bu yönlü biraz araştırmalar yapılmaya başlandı da, hı hı. E, böyle de bakmak lazım. Herkesin kazanacağı, faydalanacağı çok şey var. Şimdi son bu yaptığımız Eylem günleriyle ilgili Şunu diyebilirim Bu belki kamuoya çok geçti yansımayabilir olabilir Ama inanılmaz bir hareketlik Yaratıldı şimdi birçok yerde insanlar gruplar Harekete geçiyor İstanbul'da yakına Bir Hı -hı. sokak etkinliği olacak Hı -hı. Onlarca sanatçı işte dün bir açıklama yaptılar Kendi inisiyatifleriyle Eee işte bu hafta sonu yine birkaç e, yürüyüş bekliyoruz. Gelecek hafta orada burada yürüyüşler olacak. Evet. E, bir imza kampanyası başlattık e, İngilizce dilinde. Bugün Hı -hı. de Türkçe Hı -hı. başlatacağız. Evet. E, önümüzdeki haftalarda, aylarda konserler, etkinlikler planlamasını şu an yapıyoruz. Hı -hı. E, ama tabii ki herkeste, her grupta, her duyarlı insanda kendi penceresine bir şey yapabilir. İle bizi beklemesi şart değil bizimle koordineli de olabilir hastan ki mücadele etmek kimsenin tek değil herkesin sorumluluğundadır. Evet. E şunu da diyebilirim dünyada birçok böyle büyük proje var inşaatı tamamlanma tamamlanıp da iş in, alınmadı böyle bir şey de mümkün. Doğru. E, nükleer santraller bile bunun içine var. Daha Havalimanları var tabi, evet yapılmış ve evet. E, yarım bırakılmış, tamamlanmamış veya e, kullanılmayan evet. aslında e, Hasankeyf için e, geç değil. E, bundan sonra e, hala orayı kurtarmak mümkün. Peki çok teşekkür ediyoruz Ercan Ayboğa. bir söz söyleyebilir miyim? Evet lütfen. Olacağız. Evet geç değil. E, Hasan Hasankeyf. Dicle Valisi'ne baraj yapmasını istemeyenler Şu, şu vurguyu Yapsa bizim, bizim açımızdan Çok sevinici olur e, Hasankeyif Dicle su altında kalacak Kelimesini kullanmaktansa hmm. Kalması hedefleniyor, Planlanmıyor risk altında Niye diyeceksin bu söylemdir Hükümetin e, bize dayattığı Topluma dayattığı bir söylemdir Olacak edecek hmm. e, Artık geç gibi bir e, sonuç e, izlenim yaratıyor Buna karşı da mücadele etmek gerekir. Evet çok teşekkür ediyoruz Ercan katıldığın için teşekkür ve ediyoruz. verdiğin bilgiler için. Bu hafta da ekonomi ekolojinin sonuna geldik. Hasan Keyf'teki son gelişmeleri alamaya çalıştık bu haftaki programımızda. Telefon hattımızda Hasan Keyf Yaşatma Girişiminden Ercan Ayboğa vardı. Bu hafta da programımızın sonuna geldik. Haftaya görüşmek üzere. <gülüyor>